De ki, bütün dünya ve içinde yaşayanlar kimindir? Söyleyin bakalım biliyorsanız. Elbette Allah'ındır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, neden aklınızı başınıza almıyorsunuz? Peki, yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi kimdir? diye sor. Elbette Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse sen de ki, inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? De ki,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 Ebedi kalanlar onlar olacaklardır. Orada yüzlerini alevler yalar da ateş dudaklarını yaktığında dişlere açıkta kalı verir. Allah Teala onlara şöyle buyurur: Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Ey ulu Rabbimiz derler: Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur, ey ulu Rabbimiz.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 Öyleyse ey Resulüm ve ey mümin sen şöyle dua et Ya Rabbi sen bize affet sen bize merhamet et zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin sen